Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşil Şam Arcusu programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Utkuluer. Geçen hafta başladığımız Alican Sekmeç sohbetimize bu da devam ediyoruz. Onunla Temmuz ayında bir görüşme yapmıştık ve Açık Radyo'da kayda almıştık. O uzun görüşmemizi bölümler halinde sizlerle sunuyorum. Gerçekten çok keyifli bir görüşme oldu. Bu bölümde de onun yazdığı kitaplar ve ilk yaptığı söyleşi üzerine konuştuk. Önümüzdeki haftada yine üçüncü bölümünü de yayınlayacağım. O zaman hepinize iyi dinlemeler diliyorum. İlk korku filmi Çığlık üzerine sadece ben yazdım. Kimse yazmadı. Evet. İlk ben yazdım onu ve kimse yazmadı. Kimse o filmi var mı diye araştırmadı. Gece yarısı sineması diye bir dergi çıktı benim karşıma Ankara'da. Çok sevgili dostum Sadık Konurayp aracılığıyla ben o dergiyi tanıdım. Hiç bilmediğim Fanzin tadında bir dergiydi. Çok da güzel bir dergiydi. Ben gerçekten seviyordum onu. Orada ben Uçan Dergi İstanbul'u diye bir film yazdım. Anlatılanlar üzerinden yazdım. Evet. Ben filmi evet. görmedim. Film kayıptı. O dergi çıktıktan 15 gün sonra bir ay sonra mı filmin bulunduğu ortaya çıktı. Kayıp olan film ortaya çıkarıldı. Ya yani o, o... ben böyle bir şey şey olmuş oldum yani. İnsanları teşvik etmiş oldum. O da bana çok iyi. Hatta anlatılanların çoğunun da ne kadar yanlış olduğunu da gördüm film izledikten sonra. Özellikle konusuyla ilgili bir, bir tabii, yanlış tabii, tabii. var. Evet, evet. Tabii yani ne kadar yanlış olduğunu da gördüm orada. Ama zaten mesela ben... Zaten ben o metimde şey demiştim sözünüzü kesiyorum şey demiştim. İnşallah bu film bir gün ortaya çıkar. Bize anlatılanların ya da anlatanların ve anlatanların ne kadar yanılgı içinde olup olmadığını anlarız diye bir cümleyle bitirmiştim zaten ben o yazıyı. Dolayısıyla... <gülüyor> Şimdi ben de sizin o yazınızla ilgili bilgiyi sadece konusunu anlatan kısmı vardı. Çünkü o dönüyordu internette. Daha sonra ben yazının bütün hepsini gördüm. İnternette mi var o yazı? Yani internette o yazının bir kısmı vardı. Hatta ben Hiç haberim e, film, yok. filmle ilgili e, bir yazı yazdığım zaman ona yer vermiştim. Daha sonra e, şey yaptım. Değiştirdim ben de Metin'i. Bildiğimiz bilgi daha sonra değişebiliyor. Çünkü Aa, tabii, tabii, Yeşil, tabii. Yeşil, Yeşilçam tarihi biraz öyle bir Zaten konu. sevgili Agah abi Allah uzun ömür versin. Hep şunu söyler. E, Türk sinema tarihi yazılacaksa oturulup o filmlerin tekrar izlenmesi lazım evet. der. Ancak öyle yazılır Türk sineması tarihi. Ben buna katılıyorum. Yani filmleri izlemeden anlatılanlarla e, hareket ettiğimizde e, bazen çok kimlikler, belki şeyler değiştirilerek anlatılıyor. E, öyle bir anlatanlar oluyor ki bazı hikayeleri ben dinliyorum insanlardan. E, sanırsınız ki işte beş tane Oscar var, bir tane Emmy ödülü kazanmış falan gibi anlatıyorlar. E, ama diyorum ki yani ben bu filmi bir göreyim. Ondan sonra e, şey yapayım, hani fikir sahibi olayım ya da yazı yazayım diyorum. E, o da. E, Uçan Devlet İstanbul'da da o işe hizmet etti. O benim çok hoşuma gitti. E, e. Ben Şarlı İstanbul'da da yazdım. Keşke o zaman çıkabilse ama Türkiye'de yok kopyası. Yunanistan'da olduğu söyleniyor. Hım, anladım, anladım. Onu da yazmıştım oraya ben. Bazı filmler o Yunanistan'da özellikle Kıbrıs'taki e, sinemacılardan çıkmıştı ama tabii çok kötü. Yani Yunanistan'da, e, Yunanist Türkünün Yunan ortak yapımı zaten. E, ha, o, anladım. Şey, o bilmiyordum ben. E, Şarlı İstanbul'da. Kimon Charlo İstanbul'da diyor filmin adı. Onun bir afişi var. O da benim koleksiyonumda. Türkiye'de başka kimsede yok. O sizde? Evet bende var. Ee, Türkçe afişi var. Onu zamanında Nakit Tekin Sav arşivinden bana hediye edildi. Ee, o afiş çerçevesiyle durur. Sadece Türker Bey'e hazırladığımız e, 5555 afiş kitabında vardır. Onun dışında hı hı. yoktur. Hiçbir yerde. Oraya kullandık. Ee, o filmle ilgili fotoğraflar da var benim elimde. Ee, hatta ben Kimon Spasapolos'un bir Yunanlı olduğunu düşünmüştüm hı hı. fakat maalesef değilmiş bu İstanbulluymuş bir İstanbul Rum'uymuş o hı hı. ben bunu bilmiyordum filmde Türkçe de oynamış hı. ben bunu da bilmiyordum yani bu çok hoşuma gitti ve benim işte eğer fırsatı olursa ya da öyle bir şansı doğarsa Türk sinemasında azınlıklar ve yabancılar diye bir kitabım var oradaki uzun uzun anlatıyorum fotoğraflarıyla ee, yani bilmiyorum Yunan Şarlosu'nun Türk olması benim hoşuma gitti açıkçası öğrendiğimde <gülüyor> Şimdi tabii e, ben görüşmeye başladık nereye giderse diye Aslında hani bu şu anda yaptığımız ikinci programın içerisinde yaradığı bu görüşme Hani ben ka kaydı biraz böyle devam ettirmiştim Bunu bir konuya geri dönmek istiyorum e, Ben kendimce araştırmalar yapmaya başladığım zaman yeşilçam üzerine e, Şunu fark ettim e, Ulaşamadığım kitapların pek çoğu ...ya da hani Aa, bunun üzerine yazılmamış dediğim pek çok konunun üzerine siz kitap yazmışsınız. Hı hı. Yalnız tabii e, genellikle festivallerde olduğu için bu kitaplar... E, ...hani benim gibi daha böyle birazcık daha mesafeli olan e, ama araştırmacılar. Ama onun sebebi var. Ama çok fazla kitabınız var yani. E, ve bunun da birazcık ben tanıtımı ...hani ben üzerinize olan e, sizin, sizin için yazılmış aslında... ek sözlükte ya da bazı yerlerde sizin bi biyografiniz var ama... ...tam böyle bir şeyin yayınlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü... Araştırma yapacaklar için önemli ve ben bu konuda hani e, sizin bu kadar çalışkan olduğunuzu bilmiyordum. Daha derine indikçe kesinlikle e, konuşmamız gerekiyor ve e, danışmamız çok fazla gerekiyor diye düşündüm çünkü e, program başında da söylemedim hani sadece sizin sinema araştırmacısıyım ama hani yönetmenlik var, oyunculuk var, danışmanlık var, e, senaryo yazarlığı var yani sinemanın her noktasına dokunmuşsunuz diyebiliriz. Yani bu, bu bu e, sevdiğim bir şey benim açıkçası yani o işi gönül vermiş birisiyim e, bundan para da kazandım evet kazandım hı hı. E, uzun süre televizyon yöneticiliği yaptım hala da yapıyorum e, işte belgesel programlar hazırladım biridom insan vardı hayatımın bir parçasıydı benim çok ön, benim çok önemli bir parçamda biridom insan e, ne bileyim birlikte çalışıyordu o işte e, çok fazla televizyon projesinde çok fazla dizide danışmanlık yaptığım senaryo danışmanlığı e, hala senaryo danışmanlığı yapıyorum bu arada. E, yayın planlama danışmanlığı yapıyorum hala, metin yazıyorum, e, sinema kitaplarıyla uğraşıyorum, e, seviyorum e, aktif olmayı. E, şöyle bir şey var, o evet benim 60'tan fazla kitabım var. 60'tan fazla kitaplarımın hemen hepsi presici olarak basıldı ve e, film festivalleri kapsamında basıldı. E, diyeceksiniz ki hani bu kitaplar niye e, bir yayın evinde yani çıkmaz? Buradan hiçbir yayın evini su suçlamak istemem. Ama hiçbir yayın evi o kitapları basmaz. Çünkü yayın evleri e, ya bestseller olmuş roman basıp para kazanmak istiyorlar. Hı hı. Ya da satabileceğini düşündükleri sinema kitaplarına basmaya çalışıyorlar. E, bu kitapların satmayacağını düşünüyorlar. Yani Türk sinemasının insanların biyografilerinin kitap olarak çıkmasının hiç kimseye e, te, e, Türk lirası olarak geri dönmeyeceğini düşünüyorlar. Ben çok yayıneviyle bunları konuşmuştum zamanında. Yani bir e, yani isimler verip de hani e, o şeyleri o hazırladım hazırladığım insanları tahkir altında bırakmak istemiyorum ama hani yani e, şey işte ne bileyim bir Münir Özkul kitabını e, sat, satar şey bulmuyor insanlar. Ya da ne bileyim bir Muzaffer Tama kitabını ya da bir efendim hmm, kim olabilir başka e, işte ne bileyim işte e, Sezersiz'in kitabını mesela hı hı. E, satıp, satar düşünmüyorlar. Yani bu sat mı? Yani satmaz demiyor. Ama bunlar ne gelir ki bize diyor? Niye uğraşalım bununla diyorlar? İşte bu benim canımı sıktığı için. Anladım. Ee, yani ben de festivallerde yapılmasından yana bir şey çizdi tavır koydum. E, şu güne kadar benim kitaplarımın e, tamamını okuyan e, Türkiye'nin e, 4 ya da 5 5 var mıdır? 5 olmuştur mutlaka ama dört tane sağlam e, yayınevi var. Sağlam gerçekten dağıtımıyla falan sağlam yayın evi var kitaplarımı da okumuşlardır çok da beğenmişlerdir hadi gelin bunları piyasaya e, gelir yani piyasada çıkaracak hale getirerek tekrar basalım dediğimde de e, ya bizim böyle bir tarzımız yok diyen oldu hmm, sinema kitapları artık satmıyor falan diyen oldu e, ya bu kimin ilgisini çekecektik bunlar çok eski sanatçılar diyen oldu yani illa içinde sansasyonel bir şeyler olacak yani işte birileri birine tecavüz etmiş olacak ne bileyim çocuk yaşta e, ızdırap çekmiş olacak ne bileyim öyle kitaplar var şu anda piyasada da var bir tane evet. e, işte böyle şeyler yani içinde bir, bir şey, olay olmalı yani e, bir e, ne bileyim magazinel e, okuyanı toplumu böyle hoplatacak e, işte tanıtımlarında falan sürekli bunların kullanılabileceği e, malzeme ...olacak şeyler. Yani kimse... ...oradaki sinemanın sözü tarih çalışması yapılıyor... ...benim kitaplarımın hep sözlü tarih çalışmasıdır. Türk sinemasının geçmişiyle alakalı... ...yazılmamış şeyler anlatılıyor bana. O kitaplarda hep bunlar var. Onu hiçbir e, kimsenin ilgisini çekmeyeceğini düşünüyor yayın evleri. O yüzden de bu kitapların üzerine hiç mi hiç eğilmiyorlar? Hiç. Yani yabancı e, Woody Allen'la e, yapılmış röportaj kitabı basılırken bu ülkede ki Woody Allen'ın e, Türkiye ile ne alakası ya da Türk izleyicisi ne alakası varsa ben dışında kimse alıp okumaz. Hı -hı. Ama gerçekten Türk sinemasına hizmet etmiş olan insanların biyografileri, röportajları ya da bilmem neleri maalesef kitap olarak basılmıyor. E, yani... Festivaller olmasa bu insanların bu kitapları yapılamaz. Ben söyleyeyim. Z zaten e, hani işte bu radyo programına başlama seyirlerden bir tanesi de bu aslında. Yani, yani yapılamaz, çünkü... basılamaz. Ben e, Taşend'e e, Berlin'de hı hı. Taşend'e bir arkadaşım var benim, bir Türk arkadaşım var. Kapak tasarımları yapıyor orada. Taşend'in e, Taşen biliyorsun dünya'da dünya ünlü evet. büyük bir e, e, entertainment yayın e, ağı ve mükemmel e, baskıları var. Kesinlikle entertainment yayın ağı modadan müziğe işte resimden e, şeye sinemaya tiyatroya görselliği olan her şeyin e, kitaplarını basan e, yayınevi. E, ben birkaç tane kitabımı e, erkine göndermiştim arkadaşıma da erkin ona göndermiştim e, yani erkin e, bana bir mail atmış çok şaşırdım ben e, taşenin e, şeyi e, Avrupa direktörü ...yani Almanya'daki direktörü... ...kitapların içini o kadar çok beğenmiş ki... ...bu nasıl bir tasarım? Böyle bir tasarım var mı? İçinin tasarımı... ...fotoğrafların temizliği konusunda. Hı hı. Ee, benim bütün fotoğraflarım... ...tek tek temizlenerek... ...en, en ufak noktasına kadar temizlenerek... E, ...yayına e, basılabilir hale getirilen... E, ...fotoğraflardır. Adam inanamamış yani. Biz bile... E, ...ajanslardan fotoğraflar alıyoruz ve... ...çok pislik içinde fotoğraflar. Bunlar nasıl bu kadar... ...temizlenmiş, bu kadar şık... ...bu kadar tarz... İşte Türkiye'de böyle baskılar var mı gibisinden konuşmalar geçmiş arasında. Kapak tasarımlarına bayılmış ki ben e, benim bütün kitap kapaklarımın tasarımları genellikle özgün tasarımlardır ve şeydir. Yani bir e, film afişi ya da bir plak kapağı kadar, albüm kapağı kadar başarılı Hı -hı. kapaklardır. E, adam bunlara karşı çok enteresan cümleler konuşuyor. Onları bana mail olarak attı. ...ben inanamadım yani dedim ben... E, ...tam Avrupa'ya bir iş yapıyormuşum falan dedim kendi kendime... ...gurur duydum yani... ...adam içeriği merak etmiyor... ...bunun bir sinema sanatçısının e, biyografisi olduğunu biliyor... Hı hı. ...adam kitabın kalitesine bakıyor... ...ama zaten bunlar e, yani... ...olması gerekenler yani... Bence tek tek her ismin kitabı yapılmalı. Yani bu kadar basit. Ya yani. kesinlikle yapılmalı. Yani kesinlikle eğer başrol yapılmalı. oyuncusuysa ya da karakter oyuncusu. Yani yapılmalı. şeye de girmek istemiyorum ben hani öyle bir kademe eleştirmeye de girmek Anlatabileceği, istemiyorum. E, Anlatabileceği hikayesi olan herkesin kitabı yapılmalı. E, onların kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü gelecek zamanda e, bu insanlar olmayacaklar. Çünkü bunlar çoğu yaşlı olmayacaklar. E, bizim ülkemizde Türk sinema tarihi yazılamadı. Yazılamaz da ya. e, Türk sinema tarihini yazacak kimse yok. Ee, ben bunu hep iddia ediyorum ee, Türk sinema tarihinin e, işte 40'lı yıllarını 50'li yıllarını anlatabilecek insan kalmadı insan hiç kalmadı ee, geçmişin sinema yazarları yani sinema tarihi içisiyim diye e, geçinen, e, geçinen demeyeyim de tabi geçinen bundan para kazanıyorlar sonuçta ee, geçinen insanlarının ulaşabileceği birçok insan artık günümüzde yaşamıyor onlar o dönemde sadece Türk sinemasının o gününü değerlendiren yazılar yazarak gün, günü geçirmişler bu çok büyük şey çünkü biz hala herkesin ağzında bir cümle var. 1950'li yıllarda Türk sineması çok ilkel şartlar altta çalışıyordu. Ya bana bu ilkel şartları anlatın arkadaş dediğim zaman anlatabilecek hiç kimse yok. İşte o sanatçılar onu anlatıyor. Hani hmm. birebir yaşadıkları hikayeyle anlatıyor. Evet. Olayla anlatıyor. Ya şöyle yaptık yani kaç kişi masa ayaklarının altına sabun konularak şarö yapıldığını görmüştür. Gören sanatçı anlatıyor. Bu önemli bir sözlü tarih çalışması. Bunun nasıl yapıldığını kaç kişi görüyor? Kaç kişi biliyor? Anlatabiliyor muyum? Yani e, o ilkelliği, o şartları, yapımcıları. E, bugün e, 1950'li yıllarda ve 60'lı yıllarda şöyle olmuş bir sinema sanatçısının biyografisi ya da Hı. üzerine yazılmış bir kitap geziyor. Şu ara bayağı da magazinel de bir kitap. E, kitabın içinde 1950'li yılların e, sineması ile alakalı en ufak bir cümle yok. Hı. En ufak bir cümle yok. Sadece özel hayatını anlatıyor. Yani ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bu biyografi falan değil. Bu bir gazete Dizi yazısı gibi bir şey bu. Çok magazinsel oldu o zaman. D dizi ya. yazısı gibi bir şey. Zaten yazar, yazarı da bir gazeteci, sinemacı da değil. Bir sürü Hı -hı. maddi hatalar da var kitabın içinde. Bir sürü. E, ben bunu istemiyorum ki. Ben 1950'lerin yılların yapımcılarının kim olduğunu, yapımcıların hangi şartlarda e, oyunculara para verdiğini. E, merdiven altı yapımcılardan bahsediliyor. Efendim Yeşilçam Sokağı'nda, e, pardon Büyük Bayram Sokağı'nda bir prim apartmanı varmış. Adı Prim. Hı -hı. E, filmciler, o apartmanı oda oda kiralamışlar adı film apartmanı olmuş ha. her katta diyelim ki işte iki tane daire var her daire dört oda her odada bir film yapımcısı var yani bir masa bir sandalye bir soba bir telefon bağlatmış yazıhane bilmem ne film yazanesi. ben o yapımcıları işte istiyorum o yapımcılar kimdi bana bunları anlatın altyapıyı bileyim ben bunlar hangi şartlarda para buluyorlardı kaynakları neydi ya yani İMÇ gibi bir şey aslında. Tabii tabii tabii, tabii. öyle düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bir, bir insanların oturduğu bir apartman bir anda e, filmlerin dolduğu bir işanla dönüşmüş. Ya yani geçeceğim Sokağı'nın birçok binası öyleymiş o dönemde. Ben o insanları merak ediyorum, o şartları merak ediyorum. Yönetmenleri merak ediyorum. Hani Lütfakat hocamdı, Mimar Sinan'da, işte, e, Atif abi çok yakın dostumdu, komşumdu, Cihangir'de. Osman Sede'nin çok yakın dostluğum var oğlu benim hala çok yakın arkadaşım sevgili Kemal ne bileyim Metin Aksan hocamdı Duygusu Aroğlu hocam efendim İlhan Arakon hocamdı bunlar hakkında biliyoruz Memduhoyn hocamdı Nedim Otyam hocamdı ama ne bileyim ben bir Esat Özgül'ü merak ediyorum yönetmen Esat Özgül diye bir adam var Hı -hı. Türk İstanbul'da Drakula İstanbul'da çekmiş Mehmet Muhtar var ben bu adamı merak ediyorum kim bu? ...bunlar öleliği... 40 sene olmuş, 50 sene olmuş öyle çoğu... ...ya bunlar hakkında hiç en ufak bir cümle kurulmuş... ...bir metin yok ortada. Ki yani yakın dönemde mesela Salih Dikişçi'yi ben de çok merak... ...hiç hakkında hiçbir şey bulmadım, görmedim yani. Yani çok işte arkadaşlar. diyorum... ...Allah rahmet eylesin... ...Işıkçı Barış'ın babasıdır o... Hmm. ...öldü gitti Allah rahmet eylesin... ...Hacıydı da kendisi zaten... ...yani... ...iyi bir görüntü yönetmeniydi... ...diyorum ya hani... E, belli yapımcılar var. Mesela e, Işık Film diye bir e, firma kurulmuş. E, Ago Fındık Yan diye bir adam. Hı hı. Bir adam. E, i̇şte bu şeyde Sakıza Caddesi'nde bir şirketi var Işık Film. E, bildiğimiz Muharrem Gürses. adalı melodramları var ya. Öldürdüğüm hı hı. kadın, sevdiğim adam. Çocuklarımı senden alırım falan. Böyle. Enteresan hı hı. isimli filmleri var ya. Yavrularımın Katili. Yok işte bir sürü. Mesela bu filmlerin hepsinin büyük bir çoğunluğunun yapımcısı bu adam. Hı hı. Bu adam 1961'de Türkiye'yi terk etmiş gitmiş Amerika'ya filmlerinde e, kaybolmuş zaten filmlerde. Terk etmiş gitmiş Amerika. Ben bu adamı merak ediyorum. Kim bu adam? Niye Muharrem Gürses'in o ağdalı melodramlarını yapmış Metin Aksan? işte e, işte Lütfakat Beyaz Mendili yaparken ya da Yalnız Zarif'ini yaparken bu adam niye ağdalı melodram yapmış? Gibi Ermeni vatandaşımız yani hı -hı. üstelik anlatabiliyor muyum? Hani Total. merak ediyorum bu insanlar kimler ama bunlar üzerine en ufak cümle kuracak kimse yok. Hatırlamıyorlar. E, aslında hatırlamıyorlar değil, e, anlatmıyorlar. Hı hı. Bir de e, bu insanlarla kitap yaparken e, böyle bir 3-5 ay hazırlık yapman gerekiyor. O adamın hayatına tam ya da o kadının hayatına tam anlamıyla vakıf olman gerekiyor. E, onunla konuşmaya başladığı zaman onun hayatını ona e, la tartışabilmelisin. Anladım. Ona e, unuttuğu şeyi hatırlatıp e, kapı açtırtabilmelisin. O ona, o sana anlatıyor. Öyle miydi öyle? Sağlamasını yapmadan olmaz o işler. E, tabii tabii. Her bilginin bir sağlaması gerekiyor. Sağlaması olmadan o işler yapılmaz. Ama e, yani benim e, yaptığım biyografik kitapları'nın şöyle bir sıkıntısı var oluyor va, vardı. Onu da söylemekte şey görüyorum. Festivaller 250 sayfanın üzerinde kitap istemiyorlar. Hı hı. Yani 250 sayfaya bağlamak, 220 sayfaya bağlamak gerekiyor. O yüzden birçok e, röportajda ben de e, kasetlerde küçük e, mikro kasetlerde gazeteciler bile çekilmiş seslerde kalıyor. E, böyle bir şey var. Ee, ama yani ben de elimden geldiğince en e, değerli gerçekten okuruna en e, iyi bilgiyi verebileceği düşündüğüm bölümleri alarak kitabın daha şeyini oluşturuyorum, iskeletini oluşturuyorum, bir belgesel metin halinde oluşturuyorum. Yani o kitabı okuyan o kişinin kendi hayatını anlattığı bir belgesel filmmiş gibi izliyor, şey e, okuyor, hı hı. film izler gibi okuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor ve ben o kitapları yaparken tamamen e, şey davranıyorum. Hiç eleştiride bulunmuyorum, başkalarının yaptığı eleştiriler var. E, kitaplarında e, insanları aşağılayan şeyler var. Bir tane e, ismini almak istemediğim bir e, sinema yazarının festival kitaplarında e, oyuncuyu nasıl aşağıladığını e, nasıl küçülttüğünü e, gösteren cümleler vardı. ve e, Hiç unutmuyorum bir festivalde Bir e, rahmetli büyüğümüz Allah kanı gönül rahmet eylesin Yılmaz Köksal onun hakkında yazılmış olan bir e, metinde ki gördüğü şeylerden dolayı o e, yazar, sinema yazarı olan kişiye e, saldırıda bulunmuştu. Yani bayağı bir şey yapmıştı. E, tahkir etmişti onu. E, ben bunları yapmıyorum. Bunlar yapılmaz. Onlar Aha. sinemacı büyüklerimiz. Onlar emekçiler. Gerçekten emekçiler. Onlar zaten anlatırken kendileriyle dalga geçiyorlar. <gülüyor> kendileriyle alay ediyorlar. Yaptıkları yanlışları zaten söylüyorlar. Bunun en güzeli ee, sen de çok iyi tanıyorsun Çetin Lanç'ın e, kitabı Çetin abi, Türk sinemasının en çok film çekmiş yönetmenlerinden bir tanesi Avantür film çekmiş yönetmenlerden bir tanesi e, Kitabını okurken göreceksin Gülüyorsun çünkü adam dalgada geçiyor filmleriyle bu Onlar yapıyorlar bunu zaten Senin ekstra bir şey evet. belirtmene gerek yok bir, bir şey de eklemek istiyorum Tabii ben işin başındayım diyeyim e, Ama şunu fark ettim Büyük kırgınlık var e, Bu da araş, bir araştırma için Oldukça zor galiba ee, daha fazla yani objektif olmak da zor oluyor hatta bazen bence. Ee, onun için iş iş bayağı zor. Yani bu bu çünkü öyle bir bir dünya ki diyeyim öyle bir öyle bir şeymiş ki yaşayacağım. Yani gerçekten zor. Bir de şey var. E... Her sinema oyuncusunu ya da her sinema hani kitabı yapılacak olan sinema emekçisinin de hani böyle çok güzel Türkçe konuşan kelimelerin e, üzerine vurgularını bu, yapan ya da e, argo tabirle iki lafın belini kıran insanlar olarak görmemekte lazım. Çünkü anlatamıyorlar da anlatamıyorlar da hatırlamalarını bir kenara bırakıyorum anlatamıyorlar da. İşte öyle birkaç tane kitap hazırladığım kişi vardı. Ben onların anlatamadığı şeyleri anlattırmak için çabaladım. Ve ben toparladım o kitapları ve okuduklarında çok doğru ya. Yani ben bu cümleleri kurmadım ama çok doğru toparlamışsın dediklerini de biliyorum. Peki, çünkü da... öyle değiller çünkü yani sıradaki sıradan sokaktan herhangi bir insan sinememekçisi olunca e, hani e, kültürü seviyesi yüksek falan diye düşünmüyoruz. Düşünme yani öyle. Yani, alaylı yani. Tabii alaydan geldikleri yani. için yetenekleri var Allah vergisi yetenekleri var o yetenekleri sergilemişler başarmışlar da ama hani e, iki cümle kurarken kuramıyorlar yapamıyorlar yani anlatamıyor derdi var anlatmak istediği bir şey var da anlatamıyor bir türlü. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Ee, Biz rakam söylersem yanlış olur. Hani bugüne kadar kaç kişiyle görüştüğünüz gibi bir rakamı çok. Yani onu rakamı çok. almak değil. Ama şu, tersten geleyim o zaman. Çünkü... Benim benim ilk görüştüğüm e, ilk röportaj yaptığım kişi onu onu söylemekte e, bir şey beyaz görmüyorum. O, ya benim için önemliydi. Hı hı. Gerçekten önemliydi benim için. 1986. Evet 86. Hatırlıyorum çok iyi hatırlıyorum. 86'da 18 yaşındayım. 17 yaşındayım. Ee, o dönemde ben filmlerde oynuyordum. Daha doğrusu sette bulunmak istediğim için e, işte ışık asistanı yok işte e, işte set asistanı falan olarak çalıştım hep filmlerde. Ben ee, beni hep oynatırlardı. Uzun boylu, elim yüzümde düzgün diye oynatırlardı. Ee, hiç unutmuyorum. Kartal Kartal abi miydi? Kartal abi miydi ya? Or Orhan Elmas mıydı? Kartal abi diye yanlış hatırlamıyorsam. Kartal evet. Ee, Kelebek gazetesine Fotoğoman gazetesiydi Hürriyet'in Kelebek'i Oraya Çiçekçi Kadın diye bir Fotoğoman çekecek ee, Kimler oynuyor başrolde Ekrem abi Allah gani gani rahmet eylesin ee, Nilgün Akçaoğlu Şimdi nerelerde ne yapıyor bilmiyorum Ve benim gerçekten Çok sevdiğim ve e, Beni de sevdiğini bildiğim Adile Naşit e, Oynuyordu e, Bu fotoğramanda ve ben Adile Naşit'in oğluydum Kızı e, Nilgün Akçıoğlu Adina Çiçekçi Kadın, e, ekran Bora'da, e, gazino patronunu oynuyordu, fotoromandı. O e, işte İstanbul'un birçok yerinde çekildi. E, çakıl Gazinosu'nda çekiliyordu. Bir sahne işte e, kadın çiçek satıyor falan işte bayağı. O ara, oturma aralarında, e, ben hep Adina Çiçekçi'nin yanındayım, o da beni çok seviyor. Ben Adina Çiçekçi'yi işte anlattırmaya başladım. Bir sürü şeyler, bana şunu anlat, bana bunu anlat, şu nasıldı, bu nasıldı ve ben bu anlattıklarını... Ee, şu anda galiba 296 tane tabi 296 tane peçeteye not aldım ben onları kalebimle, garsondan aldığım bir tükenmez kalemle ee, peçe o anlatıyor ben masasına peçete yazıyorum ve 296 tane peçete şu an ben onu gözüm gibi saklıyorum o benim yaptım mikroportaj mikroportajımı benim ve ben o mikroportajı e, yayınladım yayınladım ben onu toparla düzenledim bir, hı hı. şey dijital ortama alıp ben onu yayınladım. Ee, hatta orada bir lafı vardır Ben komik bir kadın değilim Yazımın başlığı buydu Ben bir komik kadın değil, değilim diye Ben onu yayınladım Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adil Eneşti Anma Günü yaptığında Onun uzun e, metnini böyle 25 sayfalık bir kitap halinde bastı Ve herkese dağıttı Adil Eneşti Anma Haftasında Aa, onu Tabii onu dağıttı o zaman Bende de vardır ee, Hatta Sana da bir tane takdim ederim var evde orada dağıtmışlar atmışlar o dediğim gibi yani o küçücük adam ben küçük böyle ter akıyor yazın sıcağında ve biz o peçetelerle yüzümüyle yüzünü silerken ben not alıyordum sürekli. Onları saklıyorum. Ne olacak onlarla bilmiyorum saklıyorum da ben her şeyi saklıyorum zaten. E, bir müze gibi bir şey yaparsın. <gülüyor> yani belki. ilk röportajını yaptığım insan oydu. Yani röportaj mıydı o da bilmiyorum o anlatıyordu ben yazıyordum yani adının röportaj olup olmadığını da bilmiyorum o zaman. Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun? Evet bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeşilçam Arkeolojisi'nde benden Zutkulu yer. biraz önce e, değerli sinema araştırmacısı Alican Sekmeç ile yaptığımız görüşmenin ikinci kısmını dinlediniz. Önümüzdeki hafta üçüncü kısmında buluşmak üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi